1641, numaralı konu, Hz. Peygamber'in seferdeki duası hakkında Hazreti Ali'nin rivayeti, evet, Hz. Peygamber sefere çıkmak istediğinde, Ey Allah'ım, senin yardımınla düşmana saldırıyor, senin yardımınla dolaşıyor ve senin yardımınla ayakta kalıyorum, diyordu.